ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînü ve nestağfirü. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillâh fe lâ mudilleh. Fe men yudlil fe lâ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 Kullün <gül> kün tüm tuhib bun Allah'a, fatiboni, yehbibiküm Allah ve yafsirleküm tuñubeküm. İla aakhir al-ayy, sadaqallahu al-azîm. Ve Kâl Allahü Teâlâ, fi ayetün uchrâ, istažbilla, la tejduka men yu'minone Allah barasûla. İla aakhir Bakalallah, la ta ta la ta ilahi nesne. Innama huwa ilahun waheed. Fiiya ya fırhabun. Fıla tejaluma Allah ilahen akr. Inni ilkum minhu nazerum biin. Sadakallahul azim. Sevgili kardeşler, okumuş olduğum ayetik yerimelerde, Cenab-ı Hak. Birinci okuduğum Ali İmran Suresi 31. ayetinde de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki o zaman Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın denilir. İkinci okuduğum Mücadele Suresi 22. ayette ise Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplumu sen Allah'ın Allah'a karşı çıkanlara onun hududunu çiğneyenlere sevgi besleyen şekilde bulamazsın. Allah'a karşı çıkanları seven bir toplum iman etmiş olarak bulamazsın denilir. Okumuş olduğum diğer ayeti kerimede Allah buyurdu ki iki ilah edinmeyin sizin ilahınız ancak tek bir ilahdır. Ancak benden korkun buyurdu. Nakil Suresi 51. ayette. Ondan sonraki Zariyat Suresi 51. ayette Allah ile başka Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım buyurulur. Evet sevgili kardeşler Hicri takvimi ne kadar uyguluyoruz onu bilmem ama hiç olmasa Mevlet kandil geceleri denilen meşhur adetler açısından uygulana gelen geceleri bilirsiniz Bugün Hicri takvim olarak 11 Rabbi evvel 1441 tarihine rastlıyor. Dolayısıyla akşam namazı ile birlikte 12 Rabi'ul evvel giriyor. 12 Rabi'ul evvel bildiğiniz gibi Resulullah'ın doğum günüdür. Yani bu gece peygamberimizin doğum gecesi olarak e, Müslümanlar arasında adettir ki e, ne yapılır? Bir e, önemli bir gece olarak değerlendirilir. Ama e, hemen söyleyelim ki Peygamberimiz ve ashabı zamanında böyle geceler ne yapılmazdı? Kutlanılmaz, değerlendirilmezdi. Peygamberi bir geceye hasretmekten öte, o devamlı e, yılın her günü e, peygamberle birlikte yaşanılarak e, onun sünneti hayatta tutulmaya çalışılırdı. O vefat ettikten sonra da onun yolu e, her gün Müslümanlara ışık saçar, onu takip etmeye çalışırlardı. E, Tabi bugün Müslümanların lideri olan birisinin e, doğum günü, iki gün sonra da e, o peygamberle yer yer mücadele eden birinin ölüm günü. Evet, e, devlet e, esas olarak kemalist bir e, sistemi e, müdafaa eden, onu koruyan e, o çizgiyi sürdüren bir devlet olarak öncelikle Kemalist'tir ama e, bu tür devletler Müslümanları e, yönetiyorlarsa e, Kemalizmin yanında yer yer nifakla Peygamber'e de sahip çıkmaya çalışır gibi gözükeceklerdir. Evet. Yani yani Bugün bir zatın doğduğuna şahit oluyoruz. Başka birisi de bir iki günlük bir yaşayıştan sonra, iki gün sonra e, ölüm gününü kutlanıyor, kutlanıyor, kutluyorlar. E, Resul e, her gün her gece hayatımıza doğacak e, ama toplumun anlayışı gibi iki liderli bir toplum olmayacağız. Kur'an-ı Kerim لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهِيْنِسْنَيْنِ diye buyurmuştu, az önce okudum. İki ilah edinmeyin. İki ilah edinmek nasıl şirkse, ister ilah yerine koysunlar, ister peygamber yerine koysunlar. İki peygamberi beraber, biri Allah'ın gönderdiği bir peygamber, biri de onun yolunun engelleyicisi olarak kutlanılması şirkten başka bir şeyle izah edilmez. Hatta onun ölüm gününü, ölüm saatini bile bilen Müslümanlar e, sorulsa bile e, sorulsa ki Muhammed Aleyhisselam ne zaman vefat etmişti e, hemen hiçbirimiz bilmeyiz. E, babamızın vefatını, dedemizin vefatını bile e, gün olarak saat olarak belki önemsemeyiz. Ama e, putlaştırıldığı için heykelleri put haline getirildiği kutsandığı kendi hayatı da şu kadar zaman ölümünden geçtiği halde çocuklarımıza hala yüce bir şahsiyet olarak, ulu önder olarak vurgulandığı için bize de onlar kendi inançlarını dayatıyorlar. Biz dinde İkrah yoktur, zorlama yoktur deriz. Kimseye Müslüman olmasını zorlamayız ama onlar kendi e, yücelttikleri, kutsallaştırdıkları e, ve inançlarını maalesef Müslüman topluma dayatıyorlar. Okullarda çocuklarımıza onun heykelleri karşısında hala saygı duruşu devam ediyor. Bu saygı duruşu denilen husus e, aynen bir heykelin önünde ee, onu kutsallaştıran putperestlerin yaptığının bir benzeridir. Bunun İslam açısından en küçük bir e, olumlu izahı tevhili filan mümkün değildir. Evet bizim önderimiz, bizim rehberimiz belli. Her an örnekliğiyle e, onun yolundan gideceğimiz şahıs Resulullah'tır. Yorumlarımız o Resul'ün getirdiği kitaba ve onun en doğru uygulaması olan sünnete ters düşmez ee, ve e, hayatımızda Kur'an'ın e, hayata geçirilmesi Rasulullah'ın örnekliğiyle onun uyguladığı Kur'an'ı anlayıp hayatına geçirdiği şekliyle biz de Allah rasulünü örnek kabul ederiz onun Kur'an'ı hayatımızı hayata u, e, uyguladığı gibi bizde uygulamaya çalışırız. Yani onu model, onu örnek e, görürüz. Onun uygulama şekliyle dini hayata geçirmeye gayret ederiz. Kendini İslam'a nispet eden nice insan dinin bütün olarak yaşamak yerine düzenin kurbanı olduğunu gösterir tarza maalesef Statiko'nun din anlayışına uygun olarak parçacı şekilde dinin e, bugünkü kutsallara ters düşmeyecek bazı yönlerini, bazı zaman dilimlerinde öne çıkartmayı ne yapıyor? Müslümanlık zannediyorlar. O, yani yılda bir defa veya bir hafta boyunca Resulü hatırlamak, onu da ılımlı din anlayışına uygun tarzda, ılımlı bir Resul halinde küfre ve kafirlere, putlara ve putperestlere hiç ses çıkarmayan e, tonton bir amca gibi değerlendirmek e, İslam'a ne kadar uygundur, ne kadar tahrifatçı bir çizginin, devletçi bir din anlayışının e, hakimiyeti söz konusudur. Buralardan ifade edilebilir. Onu birazdan, biraz daha farklı yönleriyle değerlendirmek üzere peygamberimizin sünnetini hayatımıza nasıl geçirmeliyiz sünnet deyince ne anlamalıyız o konuda biraz değerlendirme yapmak istiyorum evet Allah Resulü'nü miladi 7. asrın Mekke ve Medine'sine mahkum etmek alemlere rahmet olarak gönderildiği hükmüne uymaz ters düşer o sadece 7. asırda ve sadece Mekke ve Medine'de örnek ve lider bir şahsiyet değildi. O bugün de burada da bizim için de baştacı olan örnek ve model kabul edilmesi gereken davranışları e, ve arkasındaki hikmeti değerlendirilip e, dinin o şekilde uygulanması gereken bir e, çağlar üstü, zamanlar üstü şahıslar e, açısından Evrensel bir e, liderdir, önderdir. E, o yüzden sünnet diye onun e, yaptığı e, birkaç şekilsel özelliği öne çıkartmak, sünneti algılamamaktır, doğru anlamamaktır. Bugün sünnet denilince, e, Müslümanların çoğunun akla getirdiği, Kur'an'da da hemen hiç gündeme getirilmemiş olan sakal bırakmak, çocukların pipisinin kesilmesi, Efendim yemeği i, i, i, sıyırmak, i, i, i, yani tabakları temizlemek, namazların, farz namazların önünden ve sonundan nafile namazlar kılmak, bir de misvak kullanmak gibi i, birkaç böyle özgür ağırlığı fazla olmayan hususlardan ibaret sayılır. Bir iki tane daha ilave edebilirsiniz ama iki parmağın sayılarını, iki elin, iki parmaklarının sayısını geçmez. Ve bunların hiçbiri de Kur'an'da emredilen, dinin önemli kabul edilen hususları değildir. Halbuki sünnet sünnet Peygamberimizin Kur'an'ı hayata geçirilme usulüdür, adabıdır, şeklidir. Ve onun izinden gitmek, ona tabi olmak, onun sünnetlerine sarılmak bu tür birkaç e, çok önemli olmayan şeylerden öte ne yapmaktır? O bugün burada yaşasaydı neyi nasıl yapardı? Bu soruya imanımız ve vicdanımız açısından doğru cevap vererek onu uygulamaktır. Resulullah bugün yaşasaydı televizyon seyreder miydi? Bugün yaşasaydı bir futbol takımının taraftarı olur muydu? Bugün yaşasaydı bir partiye oy verir, o partinin tüzüğünü benimser miydi? Bugün yaşasaydı, e, finans kurumlarıyla, bankalarla ilişkiye girer miydi? Bugün yaşasaydı, bu gayri İslami düzeni destekler, e, bunun devam, et devam etmesi için dualar eder veya yardımcı olur muydu? Allah'ın dininin hakim olması için gayret mi eder, putlarla ve putçularla mücadele eder yoksa putçulara e, destek olmak için e, onların düzenlerini savunur muydu? Ne yapardı Rasulü Ekrem? İşte onun sünneti demek onun yaptıklarını bugün yaşasaydı yapacaklarını yapmak, bugün yapmayacak olduğunu kesin olarak bildiği hususları tümüyle terk etmek demektir. E, yani israf konusundan tutun da batılılara özenen şekilde yaşayışa kadar evlerimizin dizaynından tutun da mescitlerde şeriatın tevhidin anlatılmamasına kadar sokaklarda çarşılarda gayrimüslimce yaşayan insanlara her türlü özgürlük verildiği halde müslümanların müslümanca sokağa bile çıkamayacağı bir ortamlara kadar tavırlar içerisinde Sünneti nasıl algılarız, nasıl yaşayır, yaşarız, nasıl değerlendiririz? Bir öğretmen diyor çocuklara, peygamberin doğum tarihini sorduğumda çoğunlukla 1881 diyorlar. Peygamberimiz nerede doğdu denilince Selanik diyor çocuklar. Yani peygamberden biraz bahsedince, hocam Atatürk kadar mı büyük bu? diye soruyor diyorlar. Yani devletin peygamber gibi, tanrı gibi öne çıkarttığı bir şahsiyet var ve peygamber de bunun yanında nasılsa Atatürk'e şirk koşulu veriyor. Bazı din derslerinde. Yani o kadarına müsaade ediliyor. İslam bu değildir dostlar. Allah Resulü'nü sevmek, Ebu Cehillere dost olmakla beraber mümkün değildir. Söz konusu edilemez. Ee, hem cennet hem cehennem ikisi beraber uzlaşamayacağı için hakla batıl da bir arada olmaz. Ee, yani ya Firavun'dan yana olacaksınız ya Musa'dan yana olacaksınız. Ee, o da bu da diyemezsiniz derseniz şirk dediğimiz bir vakayla karşı karşıya kalırsınız. Evet, bu ee, bize de, çocuklarımıza da ne yapılıyor? Kemalist bir din her şeyiyle dayatılıyor, mecbur ediliyoruz. Ee, Müslüman ecdad bunun için mi canlını vermişti? Ee, bu topraklar içlerin içinde e, Allah'tan, Resul'den daha önemli bazı kişiler, e, bazı e, ölüler öne çıkartılsın, onlar daha yüceltilsin, onların ilkeleri, onların kanunları devamlı yürürlükte bulunsun, egemenlik kayıtsız şartsız hep Atatürk'ün olsun. Bunun için mi onlar bu mücadeleyi vermişlerdi? Önülmeyi çok iyi becerir bizim halkımız. Dünyada en iyi Müslümanlık bizde denilir. Dünyada putlara, heykellere saygı duruşunda bulunan tek ülke kaldı burası. Arap ülkelerinde herhangi bir heykele rastlamadığınız gibi batıda da artık Rusya'da da Maho'nun Çin'inde de ne kalmadı heykellere e, saygı duruşu vesaire kalmadı e, Dünyada sadece burada var Güya e, İslam konusunda iddia sahibi olan bir ülke e, İslam'ın ilk esaslarındandır temel esaslarından biridir o olmazsa İslam da olmaz. Nedir o? Putlara tavır almak, putlarla mücadele etmek. Hem put hem Allah demek, Ebu Cehillerin yaptığı şirkten başka bir şey değil demektir. Ama insanımız maalesef hiç itiraz etmiyor, problem çıkartmıyor. Uysal bir şekilde devlete, Allah'a itaat etmekten öte itaat ediyor. 10 Kasım'da Müslüman insanlar da sokaklarda hazır ol vaziyetine geçecekler. Hiç itiraz etmeden, nedir bu demeden tabi çocuklarını zaten okullarda ne yapıyorlar benzer şekilde putperest gibi yetiştirmeye çalışıyorlar. Bütün bunlarla birlikte biz ne yaparız? Bu düzene karşı bir tavır almak veya en azından İslami bir devlet için en küçük çapta mücadele etmek e, gibi bir yola gitmeyiz. Evet. %99'unun Müslüman olduğu iddia edilen halkımız e, 2018 yılında yani geçen yıl 6 milyon 581 bin kişi e, kabiri ziyaret etmiş. Yaklaşık 7 milyon. Milyon kişi. 29 Ekim 2018'de ve 10 Kasım 2018'de sadece bir günde her iki ayrı günün birerinde bir milyonun üzerinde insan Anıtkabir'de ziyaretlerde bulunmuş. Evet. 2017 yılında Anıtkabir'e gidenlerle Hatça ve Umre'ye gidenlerin sayısını bir karşılaştırdım. Türkiye'den 80 bin kişi hacca, 342 bin kişi de umreye gitmiş bir yıl boyunca. Yani toplam olarak hac ve umreye gidenlerin sayısı 422 bin, anıt kabir'e gidenlerin sayısı 7 milyon. Devletin tabi birini teşvik etmesi, diğerine kura diye kısmen yasak koymasının da katkısıyla bir yılda anıt kabir'e gidenlerin sayısı. Hacca ve umreye gidenlerin sayısının tam 16 katı. Atatürk kabul etsin kendisine yapılan bu ibadetleri. Ne diyelim? Evet. Ama e, Müslümanların durumu bu şekilde feci. Tabii bir de işe nükte katalım isterseniz. Tapınmanın adına saygı duruşu demenin onu putperestlikten, şirkten çıkartmayacağını hepimiz biliyoruz da. E, Bilirsiniz, ibadetlerde zam zaman önemlidir, vaktinden önce kılınan namaz geçersiz olur, orucu vaktinden önce açarsanız orucunuz bozulur. şey Atatürk'ü ne yapmak, ölümünü kutlamak mı diyelim? Evet, için törenler yapılıyor kaçı kaç gece olduğunu çocuklar bebekler bile biliyorlar. Evet. Ama dokuzu beş geçe yapılması gerekir bu ibadet. Saatler yaz saati uygulanıyor hala bilmem biliyor musunuz? Bütün yıl boyunca. Saat sekizi beş geçe olduğu halde dokuzu beş geçe diye yalan söylettiriyorlar saatlere. Dolayısıyla Atatürk'e yapılan bu ibadet bir saat erken yapılıyor. Kazası da yok bunun. Ee, Atatürk çarpar mı çarpmaz mı bunları bilmiyorum. Zamanında bana karşı görevinizi yapmadınız diye. Ee, Atatürk çok kibar adamdır. Çarpmaz çırpmaz diyemezsiniz herhalde. Sağlığında şapka giymedi diye hocaları, vatandaşları gözünü kırpmadan dar ağaçlarında sallandıran bir kimseden bahsediyoruz. Gücü yetmiş olsa kendine yapılan ibadeti e, vaktinde kılmayan kimselere ne tür cezalar keserdi. Evet. Evet. Ama Allah'ın cezalarını hiç önemsemiyoruz. Bunları belki latife olarak gündeme getiriyoruz ama e, e, e, Müslüman olarak e, Peygamber'in doğum gününde Peygamberimizin mücadelesini Asabın mücadelesini hiç gündemleştirmiyoruz. Onun derdi neydi? Sadece namaz kılmak, bireysel olarak ibadet etmek olsaydı, hanifler de yapıyordu bunu, hiç Mekke müşrikleri karışmayacaklar, müdahale etmeyeceklerdi. Ama var ya, peygamber onların putlarına ısrarla müdahale etti, putlarını ısrarla eleştirdi. Yani otur oturduğun yerde, I, tesbihini çek, nafile ibadetler yap ama yapamazdı çünkü bütün peygamberleri Allah iki görev için göndermişti Nakil Suresi 36 وَلَقَدْ بَعَصْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهِ وَجْتَنِبُتْ تَعُودُ Biz peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluğa davet etsinler ve tağuta kulluktan insanları sakındırsınlar diye gönderdik Birisi La ilahe, birisi İllallah. Putlara sakındırmadan, putlarla mücadele etmeden hiçbir peygamber görev yapmamıştır, yapmaz. İbrahim Aleyhisselam bilmiyor muydu ki, putlarla mücadele edince, başına neler gelecek? Ama o ahirette ateşten sakınmak için, dünyevi ateşlere hiç çekinmeden ne yapılmış, atılmış oldu. Putları kırmaya, çalıştı. Biz de bizse peygamberlerin izinden gitmek bir tarafa putperestlerin yolunu sürdürmek için çocuklarımıza söz verdiriyoruz. Kendimiz de bu sistemi bu yanlış uygulamaları protesto bile etmiyoruz. E, oy verdiğiniz inşallah kimseler yoktur ama veren kimseler verdiklerinin yakasına yapışıp bir de Müslüman kesiliyorsunuz. Hala bu Atatürkçülüğünüz, çocuklarımızı onun kulu haline getirmeye çalışmanız, onun ilkelerinin sürdürülmesi, neyin nesidir diye kimse hesaba çekmiyor. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Ama i, i, memurlara, işçilere iki ay maaş verilmese nasıl i, protestolar ederler, nasıl tavır alırlar devlete karşı da, resmi adamlara karşı da. Ama e, Allah'ın dinini iki aylık maaş kadar önemsemeyen bir konuma girdiysek sorumluluğumuz büyüktür. E, sevgili kardeşler, e, anıt kabirler Firavun'un sünnetidir. E, o da anıt kabir yaptırmıştı kendisine görkemli bir şekilde. E, ve e, orada hala e, devlet erkanı ne yapacak? Ne yapacak? E, mozolaya çelek koyacak, defterlere yazı yazacak, e, gecede kalkıp herhalde ötekisi cevap yazısı yazacaktır, e, şikayet edecek veya e, e, hürmetle bazı şeyleri takdim edecektir. Bunların yaptıklarının akılla, nakille bir e, sorgulamasını kimse yapmaz. Ölü ise bu ölüleri yüceltmenin anlamı nedir, kime ne yapmış oluyorsunuz? E, diriyse e, e, <gülüyor> o zaman e, e, toplumun çekeceği daha fazla şeyler vardır diyebilirsiniz. Evet. E, ne yapmak zorundayız? E, peygamberle e, Atatürk'ün e, her ikisinin de idare edildiği e, iki tanrılı, iki peygamberli bir dinin e, ortaya konulduğu ee, her ikisi açısından da e, tavizler verildiği bir devlet dininin uygulamasıyla karşı karşıyayız. İslamın uygulanmadığı yerlerde e, devletin dini uygulanır. Yani devlet İslam devleti değilse e, İslam devlet dini halinde ortaya çıkar. Dolayısıyla bugün e, e, yer yer batıdan yer yer Atatürk ilkelerinden, yer yer gelenekten yola çıkarak yer yerde bazı Atatürk ilkelerine ters olmayan ayetlerden yola çıkarak bir uydurma bir dinin hakimiyeti söz konusudur. Camilerde bu devlet dini anlatılır. Okullarda bu devlet dini vurgulanır. İşte böyle bir din ve bir de Allah'ın dini. Dolayısıyla La ilahe illallah deyip hiçbir putla, hiçbir tağutla uzlaşmayan, tevhid dinini hakim kılmaya çalışan Müslümanlar yeterince bu görevini yerine getirmezlerse, din Hristiyanlıkta olduğu gibi, Yahudilikte olduğu gibi devlet eliyle tahrif olacaktır. Artık e, tek ilahtan bahsetmek yerine tek devletten, e, tek bayraktan, tek e, milletten vesaireden bahsedilmiş olacaktır. Ee, yani demokrasiyi şeriat yerine yücelten, e, Allah'ın indirdiğini değil de e, devletin uyguladıklarını baş eden e, ve devleti kuran şahısları hala yücelten bir zihniyetin e, vatandaşları olmanın e, rahatsızlığını elbette yaşamak durumundayız. Müslümanların her şeyden önce tevhidi öne çıkartmaları, e, tağutlarla uzlaşmamaları, tağutu reddedip inkar etmeleri ve büyük tağutları hiçbir zaman unutmamaları Kur'an'ı bir i, hikmettir. Kur'an niye Firavundan bahseder dersiniz? Niye Peygamberin düşmanlarından bahseder? Niye La'd'dan, Menâ'dan, Hubel'den, uzladan bahseder dersiniz? Bunlar o dönemin i, İslamın e, İslam dininin zıttı olan simgelerdi, küfrün, putların e, özellikleriydi. Biz e, firavuna ne kadar kızarsak kızalım. Onun hiçbir, bizim açımızdan e, günlük hayatla bağlantısı yoktur. Günümüzdeki firavunları, günümüzdeki Ebu Cehil ve Ebu Leheb'leri tanımak ve onlara tavır almak zorundayız. Lat menat gitti. Onlar tarihe karıştı. Nasıl olduğunu şeklini bile bilmiyoruz. Ülkede uygulanan lat menat gibi putları öne çıkartmak ve onlarla e, Müslümanca hesaplaşmamız gerekiyor. Evet sevgili kardeşler Allah'a tevhidi esaslar içinde iman eden kimselerin e, hiçbir putla, hiçbir tuyan ve tavutla uzlaşmaması gerekir. La أَعْبُدُ ma tabudun diye Allah'a verdiğimiz sözü Ey kafirler sizin taptığınıza ben tapmıyorum, tapmayacağım diyerek sözümüzü, ikrarımızı tekrar etmemiz gerekir. İbrahim Aleyhisselam'ın ifadesiyle hutbeyi noktalayayım inşallah. اُفْفِلْ ve وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ وَفَلَا e تَعْقِلُونَ Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? diyor. Enbiya Suresi 67. ayette. Sevgili kardeşler, kış yaklaşıyor. Suriye'deki Müslümanların durumu hala netlik kazanmadı. Orada çoluk çocuk, nice insanlar hala bombalanmanın hala 2-3 ateşin arasında kalmanın acılarını çekiyor. Eğer e, imkanı olan kardeşlerimiz varsa e, Kalemder Derneği olarak Suriyeli Müslümanlara yine nakdi yardım kampanyası başlattık. İnşallah onlara e, cebimizdeki bozuk paraları değil de en azından paralarımızın onda birini, yirmide birlerini veya Müslümanların esas Kur'an'dan yola çıkarak adet edindikleri en az beşte birlerini göndermeye çalışsınlar. Allah yaptığımız ibadetleri de hakkıyla kabul eylesin. İki dinli olmaktan bizi muhafaza eylesin. İki ayrı önder kabul etmekten Allah'ın gönderdiği önderi tek rehber tek önder olarak kabul etme yönüyle bize şuur ve basiret versin ela inna ahsen kelam ve ebla nizam kelamullahi melik el aziz el allam kema kalallahu tabarakebet ala fil kelam ve iza kure el Kur'an festemi ola ansıtu lalikum turhamun azzıllahi min ash-shaytanir rajeem İsmi Allahir rahim i̇slam rahim inna dīna l